Oh <laughs> kaste Bugün 8 Şubat Çarşamba Yıl 2017 Ay 2 Gün 39 Kasım 93 1438 Hicri Cemazi El 11 1432 Rumi Ocak 26 Fırtına Günün Tarihi 13 yıl önce bugün 8 Şubat 2004'te Türk Rock Müziğinin Unutulmaz Sesi Cem Karaca İstanbul'da vefat etmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi Total geschlacht. Egal wo ich auch hinkomme, ich werde nicht gebraucht. Von der Arbeitssuche bin ich total geschlacht. Egal wo ich auch hinkomme, ich werde nicht gebraucht. Ich brauche unselbe. Ich bin nicht wert. Sei doch was, Kerl. Sei doch was. Wir vorbehen, der Stimmschank ruft sich mal. Und der Stimmschank ruft sich mal. Und stellen was gonna now Merhabalar, 94.9 Açık Radyodasınız ve Açık Gazta başladı. Haftanın 3. Ga açık Gazetesi'nde ben Can Tonbil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümüşer'le berabersiniz. Günaydın. Ömer Madra bugün yanımızda yok, yarın itibariyle stüdyoda olması bekleniyor kendisinin. Ee, biz de kaldığımız yerden bu şekilde devam edeceğiz ama e, Açık Gazta devam ediyor. Cem Karaca ile başladık. Cem Karaca'nın bugün ölüm yıl dönümü. 13 yıl önce bugün hayatını kaybetmişti. 8 Şubat 2004'te. Total Geçlaut adlı parçayı dinledik. 3 aşağı 5 yukarı sözleri de şöyle olsa gerek. İşi aramaktan dibe çöktüm. Tamamen pestilim çıktı. Nereye gitsem kimsenin bana ihtiyacı yok. Sanırım hiçbir değerim yok. Bir şeyler yanlış olmalı. Çok sık başvurdum. Belki 50 kez. Ve hep aynı cevabı aldım. Tekrar konuşalım. Sanırım hiçbir değerim yok. Bir şeyler yanlış olmalı. Sadece kötü işler alabildim. Çoğunlukla geçici işler. Bir gün işim oldu. Ertesi gün kovuldum. Sanırım bir sanırım hiçbir değerim yok. Bir şeyler yanlış olmalı diye. Belki de çevirebiliriz. Total Geschlaft adlı parçayı. Eee Cem Karaca'nın Almanya'daki yaşadığı darbe sonrasında Almanya'daki Almanya'da yaşadığı günlerde hazırladığı kanakana adlı albümünden bir parçaydı bu. Cem Karaca 5 Nisan 1945 yılında doğmuştu. Türk rock müziği bestecisi. Sanatçısı, tiyatrocu, aynı zamanda sinema oyuncusu, rock, Anadolu rock türünün kurucularından Cem Karaca birçok grupla beraber çalışmıştı. Apaçlar, kardeşler, Moğollar ve Dervişan bu grupların içerisinde hem çalışmış hem kurucu ve yönetici olmuş güçlü bir rak kültürünün de yaratılmasının öncülerinden olmuştu Cem Karaca. Bu vesileyle biz de kendisine bir günaydın deme fırsatı bulduk. Günün tarihine bakacak olursak... 1587'de İskoçya kraliçesi Mary Sturt kafası kesilerek idam edilmiş. 19 yıl hapiste kaldıktan sonra idam edilen kraliçe Mary, kraliçe 1. Elizabeth'in suikastını planlamakla suçlanıyormuş. 1922 senesine geldiğimiz zaman biraz tarihe atlayıp Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Warren G. Harding'in ilk radyoyu Beyaz Ev'de tanıttığının e, haberini görüyoruz. 1922 yılında ve 1980 yılında bugün de darbeden hemen önce askeri darbeden hemen önce tarış işçileri işletmenin bazı bölümlerini işgal etmişler. Çiğli iplik fabrikasında işçiler de fabrika kapılarını kapatarak barikat kurmuşlar Tar tarış olayları geçen bu günlerde böyle başlamış 1980 yılında günün haberlerine bakacak olursak. Birçok patlama ve çatlama haberini görebildiğimiz mümkün ilk bakışta. Afganistan'ın başkenti Kabil'de yüksek mahkeme binasına bir intihar saldırısı düzenlendi. Yetkililer ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını açıkladılar. Sayının artmasından da endişe ettiklerine dair çeşitli ifadeler kullanmışlar. Suriye'de de aynı şekilde saldırılar var ama hava saldırıları bunlar. 21 sivilin öldüğünden bahsediliyor. Suriye'de muhaliflerinde bulunan İdlib kentinde Bir diğer taraftan da Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de 24 saat içinde e, Moskova'nın 11, Türkiye'nin ise 13 kez ateşkes ihlali tespitinde bulunduğunu açıklamış Şimdi bunlar sayılıyor Uluslararası Af Örgütü de e, Suriye'de dün veremediğimiz bir haberdi bu Belki detaylarından bugün bahsedebilmenin bir yolunu bulabiliriz Uluslararası Örgütü Suriye'de gizli bir hapishanede çoğu sivil muhaliflerden oluşan 13 bin dolayında kişinin infaz edildiğini asıldığını e, söylemiş. Bununla alakalı tanıklıklar var. Eski savcılardan orada kalan insanlara kadar birçok kişinin ifadeleri alınmış. Neler olduğuna dair bu konuyla alakalı. Genel o coğrafyada kalmaya devam edersek İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamelneyn açıklamaları vardı dün. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Donald Trump'ın ülkenin yozlaşmış gerçek yüzünü gösterdiğini söylemiş. Ama ne ayrıca İranlıların gelen tehditlere karşılık vereceğini de belirtmiş. Yemen'de bulunan Husi milisleri, onların İran destekli olduğu söyleniyor. İran'ın gelişleri dedi Sukut füzesiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı vurmuşlar. Suudi Arabistan'ın başkentine kadar uzanmış savaş. Bundan bahsediliyor ve İsrail'den tekrardan bahsetmemiz gerekirse bu konuyla alakalı Bir Gün Gazetesi'nde de manşetten verilmiş bir haber var. İsrail Eğitim, ve Eğitim Bakanı ve Yahudi, Ev, Yahudi Evi Partisi lideri, aşırı sağcı siyasetçi Naftali Bennett, Gazzeyv'in elik savaşın uzak olmadığını söylemiş. Aynı zamanda Bir Gün Gazetesi'nin manşetinden hatırlayacak olursak, İsrail... Önce 4 bin Yahudi yerleşim biriminin inşasına karar aldı. Ardından da Gazze'yi bombaladı. Filistin halkı karara sert tepki gösterdi deniliyor. 1967'den beri İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'da yaklaşık 4 bin yerleşim biriminin yasallaştırılmasını öngören tasarı İsrail parlamentosu tarafından nihai olarak onaylanmış. Filistin Kurtuluş Örgütü uluslararası hukuk hukuka aykırı olan bu karara hırsızlık yasallaştırıldı sözleriyle tepki göstermiş. Aynı zamanda e, dikkat çekilen noktalardan bir tanesi de Bakan e, Kültür Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın buzları eritmek için Tel Aviv'de oluşuydu. Bu konuyla da alakalı görüşmeler yapılmış. Belki biraz detaylarına değinebiliriz. Türkiye'ye dönecek olursak yine aynı şekilde patlama çatlamalarla alakalı İstanbul ve İzmir'de gerçekleşen silahlı ve bombalı saldırıların ardından Twitter ve Facebook'ta paylaşımda bulunan 400 özür dilerim, 948 kişi gözaltına alınmış, 248 kişi de tutuklanmış, total bir rakam veriyorlar, toplam bir rakam veriyorlar bir yanıtın haberi bu da ve aynı zamanda dün akşam saatlerine düşen bir haber vardı olağanüstü hal kapsamında 686 numaralı kanun hükmünde kararname yayınlandı ve kanun hükmünde kararname ile birçok devlet memurunun ihraç edildiğinden bahsediliyor eee Bundan arasında akademisyenler de var. 330 akademisyen aynı şekilde ihraç edilmişler. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan jandarmaya, jandarmaya kadar birçok yerde e, bu ihraçlar yaşanmış. Dün akşam saatlerinde gelen bir haberdi bu. 4.464 kişi olarak veriliyor bu liste. T24'te de aynı şekilde bunun haberi var. Jandarma, Emniyet, Milli Eğitim Bakanlığı Yargıtay, Yüksek Seçim Kurulu ve Dışişleri Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kadar birçok kurumda bu tasviyeler gerçekleşmiş gibi duruyor. Bugün aynı zamanda son yarım saat içerisinde bir de konuğumuz olacak Yasin Durak. ilk KHK'larla e, işinden olan akademisyenlerden ve sokak akademisini kuran e, eğitimcilerden biri olan Yasin Durak'la son yaşanan gelişmeleri ve buna karşı duruşta neler yapılabileceğini ...beraber konuşabilme fırsatı bulabileceğimizi düşünüyoruz. Ama biz şimdi haberlerimize başlayalım. Yasin Durak'ta son yarım saat içerisinde konuşacağız. Evet, bir Türkçe'nin haberiyle başlayalım. İlk önce bu patlama haberleri. Afganistan'ın başkenti Kabul'de yüksek mahkeme binasında bir intihar saldırısı düzenlenmiş. Yetkililer ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin öldüğünü... ...45 kişinin de yaralandığını açıklarken... ...sayılarının artmasından da endişe ettiklerini bildirmiş... Pazanslara göre saldırgan yüksek mahkemenin otoparkında bomba yüklü bir araçla gelerek, otoparkında bomba yüklü bir araçla gelerek burada aracı patlatmış. Yaralılar çevredeki hastaneleri kaldırırken saldırı henüz üstlenen olmadı diye yazıyor. Yetkililere göre çalışma saatinin sonunda gerçekleşen bu saldırı, işten çıkıp eve gitmekte olan yüksek mahkeme görevlilerini hedef almış. Ülkedeki mahkemelerin daha önce de Taliban hedefi olduğundan bahsediliyor. Birleşmiş Milletler 2016'da Afganistan'daki sivil ölümlerin yeni bir rekor kırdığını da aynı şekilde açıklamıştı. 3.498 kişinin saldırılar sonucu yaşamını yitirdiği açıklanmıştı bu Birleşmiş Milletler raporunda. Ülkede etkisini arttıran Örakşem İslam Devleti, IŞİD'de, IŞİD Kabil'de birçok sayıda saldırı gerçekleşmişti. Bu da hatırlatıldığı haberin içerisinde. Bu saldırılar genelde Şii nüfusu hedef alan saldırılarmış sektör bir savaşın içerisinde de olduğu da aynı zamanda söyleniyor. Afganistan'ın da aynen Suriye gibi. Suriye'de de ateşkesin sürdüğü söyleniyor ama bir diğer taraftan da hava saldırıları ve ateşkes ihlalleri de yaşanıyor. Muhaliflerin kontrolündeki Idlib kent merkezine 10 hava saldırısı düzenlenmiş. 21 sivilin öldüğü 18 kişinin de yaralandığından bahsediliyor. Muhalifler saldırıya Rus uçaklarının gerçekleştirdiğini düşünüyorlarmış. El Cezire'nin haberi bu da. İdlib sivil savunma yetkililerinden Ömer Ulvan, Rusya ait olduğunu tahmin ettiğimiz uçaklar İdlib'in kusur mahallesine 10 hava saldırısında bulundu demiş. Saldırılarda 21 sivilin yaşamını içtirdiği 18 sivilin yaralandığını söylemiş Ulvan, Sivil savunma ve sağlık ekiplerinin saldırıların yaşandığı bölgeden insanlar kurtarmaya çalıştığını da dile getirmiş aynı şekilde. Olayda çok sayıda binanın yıkıldığı ve hasar gördüğü söyleniyor. Yaraların aynı şekilde hastanelere kaldırıldığı ve bazılarının durumunun ağır olduğu da aynı şekilde dile getiriliyormuş Suriye'de rejime ait savaş uçakları genellikle tek ya da birkaç uçakla saldırı düzenlerken Rusya'ya ait uçaklar aynı anda saldırı gerçekleştiriyormuş Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğüne sağlanan ateşkes de 30, Ağustos, 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti Bunu da hatırlatması yapılıyor ateşkes IŞİD ve Nusra cephesini kapsamıyor Kazakistan'ın başkenti da 23 ve 24 Ocak'ta toplanan Suriye konulu toplantıda yapılan e, Suriye konulu toplantıda Türkiye, Rusya ve İran ateşkes ihlallerinin önlenmesi için üçlü bir izleme mekanizması kurulması konusunda anlaşmışlardı. Taraflar mekanizmanın yapılandırılmasının ilişkinde teknik bir toplantı gerçekleştirilmişti. Şimdi rakamlar veriliyor işte bu teknik mekanizma tarafından. Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Suriye'de son 24 saat içerisinde Moskova 11, Türkiye'de 13 kez ateşkes ihlali tespit edildi. Tespitinde bulunmuş. Rusya Savunma Bakanlığı internet sitesinde yayınlanmış bu açıklamada da Ortak Rus-Türk Komisyonunun Rusya bölümü tarafından son 24 saat içerisinde Lasky'de 5, Hamada 5, Şam'da 1 ve diğer bölgelerde de olmak üzere toplam 11. İhlal tespit edilmiş. Komisyonun Türkiye bölümünde ise Halep'te 4, Hamada 4, Şam'da 3, Laskiye'de 1 ve Dera'da 1 olmak üzere toplam 13 kez ihlal hakkında bilgi verilmiş. Açıklamada Rusya bölümünün Türkiye'de tespit ettiği 13 ihlalden yalnızca birini doğrayabildiği belirtiliyor. Aynı zamanda Şam bölgesinde 3, Laskiye'de 1 ve Humus bölgesinde 1 kasabanın daha ateşkes anlaşmasına katıldığını belirtmiş merkez. İşte kasaba kasaba, bölge bölge ateşkese katıldıklarını ilerlediyorlar. Böylelikle sürece katılan yerleşim sayısı 1203'e yükselmiş. Bundan bahsediliyor. Rejimin bağlı birliklerin aynı zamanda ilerlediğinde Sputnik'in haberi içerisinde var. Bu e, bilgilerin dışında bakacak olursak, e, Suriye'deki dün veremediğimiz haberi biraz daha detaylı verelim. Çok iç açıcı, iç açıcı olmayan detaylar var. Af hazırladığı raporda, Eylül 2011 ve Aralık 2015 tarihleri arasında Saidnai Hapishanesi'nde her hafta toplu idamların yaşandığı iddia ediliyor bu rapor içerisinde. Rejimin elinde bulunan bu cezaevinde. Förgüte Örgüt'ü iddia ettiği, iddia, iddia, iddia ettiği idamlara Suriye hükümetinin en üst düzey seviyeleri tarafından onay verildiğini belirtmiş. Suriye hükümeti daha önce mahkumların infaz edildiği veya kötü muamele gördükleri iddialarını reddetmişti deniliyor. Bir bir haberinde ancak Birleşmiş Milletler'in insan hakları uzmanları bir yıl önce tanıklıklar ve belgesel kanıntıların kanıtların e, on binlerce kişinin gözaltına alındığı ve gözaltındayken çok büyük sayıda ölümlerin olduğunu gösterdiğini duyurmuştu. Af Örgütü'nün raporu e, aralarında eski gardiyan tutuklular ve hapishane etkililerinde bulunduğu 84 kişiyle görüşerek hazırlanmış. Raporda Şam'ın hemen kuzeyinde yer alan bir hapishanede her hafta sıklıkla, her hafta sıklıkla da haftada iki kez 20 ile 50 kişinin ııı e, Tam bir gizlilik içinde infaz edildiği söyleniyormuş. Rapora göre tutuklular infaz edilmeden önce başkent Çam'ın kabun bölgesindeki askeri sahra mahkemesine getiriliyor. Ve bu mahkemelerdeki duruşmalarla e, duruşmalar 1 ila 2 dakika sürüyormuş. Af örgütünün açıklamalarında yer verdiği eski bir askeri mahkeme yargıcı tutuklulara yöneltilen suçlamaların işlenip işlenmediğini sorulduğunu söylüyormuş. Yargıç. Cevap hayır ya veya evet de olsa mahkum ediliyormuş bu kişiler. Mahkeminin hukukla ilgisi yok demiş eski yargıç. Raporda infaz günlerinde tutuklara bir sivil hapishaneye nakledilecekleri söyleniyor. Ardından Bodrum'daki bir hücrede 2 ile 3 saat arasında dövülüyorlarmış raporda anlatılanlara göre. Yine aynı şekilde rapora göre daha sonra gece yarısı gözleri bağlı bir şekilde hapishanenin farklı bir yerine götürülüyorlar ve boynuklarına ilmik geçirilmeden dakikalar önce Bodrum katında bir odada ölüme mahkum edildikleri kendilerine söyleniyormuş. İnfaz edilenlerin cesetleri içinde e, kayıt için Şam'daki Çeşir'in askeri hastanesine götürüldükleri daha sonra da askeri arazide açılan toplu mezar gömüldükleri söyleniyormuş. Afurgüt'ü tanıkların ifadesine dayanarak Said Naya'da Beş yıl içerisinde beş ila on üç bin kişinin asıldığını tahmin ediyormuş. Tanıkların ifadeleri vardı. Önünde günün sözü yapmıştık bunlardan bir tanesini. İdamları gören eski bir yargıç. On ila on beş dakika asılla kalırlardı demiş. Bazıları ölmezdi çünkü çok ofiflerdi. Gençler ağırlıklarıyla ölmezlerdi. Subayların yaverleri tutup aşağı doğru asılır ve boyunlarını kırarlardı demiş. E, da ceza Yatan e, ceza alan eski bir subay Hamit ismindeki eski bir subayın e, Açıklamaları var Kulaklarınızı yere dayarsanız bir Gurultu duyardınız Bu 10 dakika sürerdi İnsanların boğularak ölme sesiyle uyurduk O zamanlar bu benim için Normaldi demiş Dayan çok ağır olduğu söyleniyor. Sanki tırnağınıza bir taşa geçirmeyi tekrar tekrar deniyor gibiydiniz. İmkansız da mı devam ediyordu? Daha fazla vuracaklarına bacaklarınızı kesmelerini diliyordunuz diye de konuşmuş eski bir hayatına mahkumu Samir. İşkenceyi bu şekilde anlatmış Af örgütünün raporundan bu tanıklıklarda. Af örgütü Aralık 2015'ten sonra infazlarının devam ettiğine dair bir kanıtlarının olmadığını söylese de durduğuna inanmak için bir nedenleri bulunmadığını ve binlerce kişinin de ölmüş olabileceğini söylüyormuş aynı zamanda. Af örgütü yaşananların savaş suçu ve insanlığa karşı suç olduğunu da ifade etmiş. Rapor da ayrıca ölüm cezalarının baş veya Cumhurbaşkanı Beşer Esat adına yetki kullanma e, kullanan Savunma Bakanı ya da Genelkurmay Başkanı tarafından onaylanması gerektiği de ifade ediliyormuş. Af örgütü, Ocak Ocak ayının başında iddialarla ilgili olarak Suriye hükümetiyle görüşmeye çalıştıklarını ancak bir yanıt alamadıklarını da söylemişler. Afırgütü geçen Ağustos ayında da Cumhurbaşkanı İsaat yönetimine karşı isyanın başladığı Mart 2011 ve Aralık 2015 arasında gözaltındaki 17.723 kişinin işkence, gıda ve ya, su veya bir bakım verilme, verilmemesi nedeniyle öldüğünü duyurmuştu. Tekrar dedim. 17.000 kişinin işkence, gıda, su veya tıbbi bakım verilmemesi nedeniyle öldürülmüştü diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Bu rakama e, Said Naya hapishanesinde asıldığı iddia edilen, bu raporda öldürüldüğü, infaz edildiği iddia edilen kişilerin de dahil olmadığı da aynı şekilde belirtiliyor haberin içerisinde. Durum böyle. Suriye'deki savaşın taraflarından biri olan İran'dan gelen bir açıklama var. İran'ın dini lideri Ayatullah Hameney Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ülkenin yozlaşmış gerçek yüzünü gösterdiğini söylemiş. Ama ne ayrıca İranların gelen tehditlere karşılık vereceğini de belirtmiş. Trump'ın yemin ederek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak göreve başlamasının ardından yaptığı ilk konuşmaymış bu Hamaney'in. Trump'a yönelik Amerika'nın gerçek yüzünü gösterip hayatımızı kolaylaştırdığı için müteşekkiriz izlemiş. Seçim kampanyası sırasında ve sonrasında yaptıklarıyla... 30 küsur senedir Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yönetim sisteminin siyasal, ekonomik, halaki ve sosyal yozlaşmasıyla ilgili tüm söylediklerimizi teyit etmiş bulunuyor diye de konuşmuş. İran'ın 29 Ocak'ta balistik füze denemesinin ardından Trump geçtiğimiz haftalarda İran'ın ateşle oynadığını söylemiş ve bazıları devrim muhafızlarıyla bağlantılı bir dizi birey ve kurma yeni yaptırımların yürürlüğe soktuğunu söylemişti. Ya, sokmuştu da bu ö, yaptırımları. Aman neyse İranlıları Trump'a karşılık verme çağrısında yapmış ve bu tehditleri devrimden bu yana kendini korkutmaya başaramadığını da sözlerine eklemiş. Beyaz Ev yetkilileri füze denemesinin 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmayı ihlal etmediğini ancak anlaşmanın ruhuna aykırılık teşkil ettiğini söylemişti. Bu hatırlatılıyor BBC Türkçe'nin haberinde. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de nükleer anlaşmanın herkes için bir kazan kazan durumu yarattığını ve Ortadoğu'daki diğer çatışmaların çözümünde de model, oluş model oluşturabileceğini söylemiş. İran Devlet Televizyonu'na konuşmuş Ruhani Trump'ın bu anlaşmaya yönelik kınamalarını da reddederek bu bunun bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için bir sıçrama tahtası olduğunu ifade etmiş. Ruhani Bahsedilen balistik füzelerle alakalı bir haber de Yeni Şafak gazetesinde var. Diğer kaynaklardan temin teyit edemedim ama doğrudur herhalde diye aldım haberi. Sonuçta yeni şafak Türkiye'de en fazla en fazla satan gazetelerinden bir tanesi olsa gerek. Ee, Yemen'de bulunan Husi milisleri İran'ın geliştirdiği su kutu Suudi Arabistan'ın başkenti Rüyat'ı vurmuşlar. İran'a nükleer anlaşmaya karşı çıkan yeni Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin işbaşı yapmasından sonra Yemen'deki savaş da giderek şiddetleniyormuş. Bunun bilgisi var haberin içerisinde. Yemen'de bulunan Husey milisleri İran'ın geliştirdiği skut füzesiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı vurmuşlar. Yemen isyancılarının sözcüsü başkent Riyad'ın 40 kilometre batısındaki askeri kampı skut füzesiyle yerel saatle akşam 8 sularında vurduklarını duyurmuş. Sabah haber ajansı haberinde Husi sözcüsünden alıntı yaparak saldırının başarılı bir hassas uzun menzilli balistik bir füze denemesi Füze atışı özür dilerim deneme değil artık bu değil mi? Hassas uzun menzilli balistik füze deneme atışı olduğunu ifade etmiş. Deneme yapmışlar. Deneme olduğunu söylüyorlar ya da husilerin husilerden yapılan açıklamada belirtmek isteriz ki Suudi Arabistan'ın başkenti artık füzelerimizin menzili içindedir. Ve Allah izin verirse devamı daha büyük olacak denemiş. Bu saldırı Suudi topraklarına Sukut füzesiyle bir hafta içerisinde düzenlenen ikinci saldırı olmuş. Hıh. Daha önce de gerçekleşmiş. Suudi yetkililer ise askeri kampının vurulduğu iddialarını yalanlamışlar. Suudi, Suudi Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman saldırı sırasında Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ile görüşüyormuş. Böyle bir zamandaymış. Anlamışlar ama. Ee, son saldırı İran'la varılan nükleer anlaşmaya karşı çıkan Donald Trump başkanlığındaki Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İran'ı bir numaralı terör destekçisi ilan etmesinden sonra gelmiş aynı zamanda. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump, Fox News televizyonunda yayınlanan mülakatta İran bir numaralı terörist devlet. Her tarafa para ve silah gönderiyorlar ifadelerini kullanmış olduğu hatırlatılıyor Yeni Şafak'ın haberinde. Husi'lerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarında da büyük bir artış yaşanıyormuş. 31 Ocak'ta Kızıldeniz'de bulunan Zuk Adası'ndaki Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri askeri üssüne Sukut hüzelerinden geliştirilmiş Borkan 1'e, e, Bokar demiş, Borkan bir füzesiyle düzenlenen saldırıda 80 koalisyon askenin öldüğü iddia edilmişti. Tek füzeyle 80 kişiyi vurmuşlar. E, füzenin Mekke semalarından geçtiğinden bahsediliyor. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Huslere ait balistik bir füze, geçtiğimiz seneymiş bu. Balistik bir füze Mekke semalarından geçerek ciddiyi vurmuştu. Yemen'den ateşlenen füze Mekke'ye 65 kilometre uzaklıktaki koalisyon güçleri tarafından vurularak da engellenmiş olduğu da belirtiliyor aynı zamanda. Geçtiğimiz pazar günü internetten paylaşım internetteki paylaşım sitesi YouTube'a yüklenen bir videoda yer altına saklanmış çok sayıda Husi füzesi sergilenmiş. Husilerin Yemen'deki isyan sırasında ele geçirdikleri Sukut füzeleri İranlı mühendislerce güncellenerek Borkan bir adını almış. Öte yandan İran'ın Fars Haber Ajansı Husiler'in İran yapımı Zilzal 2 balistik füzeleriyle başkent Sanayi 4 Şubat'ta vurduğunu duyurmuş. Husiler'in Yemen'deki isyan sırasında ele geçirdikleri Sukut füzesi olarak nitelendirilen füzeler de muhtemelen İran'dan değil Suudi Arabistan'ın elinde bulunan füzeler olarak da nitelendirilebilir. Ardından da İranlı mühendisler tarafından değiştirilmişler. Durum böyle. İsrail tarafına bakacak olursak Ortadoğu'yu tamamlayalım. Ortadoğu turunu tamamlayalım. İsrail Eğitim Bakanı ve Yahudi Ev Partisi lideri aşırı sağcı Naftali Bennett Gazze yönelik bir savaşın uzak olmadığını söylemiş. Hüriyet'te yer alan habere göre bir sonraki savaş yakın. Asıl soru savaş olup olmayacağı değil, ne zaman patlak vereceğidir diye konuşmuş Aş aşırı sağcı lider. Eğitim Bakanı bu kişi aynı zamanda Hamas hayatı inşa etme yerine savaş aletlerine yatırım yapıyor diye konuşmuş. Benet aynı zamanda İsrail sert bir şekilde karşılık vermeli bu tehditlere demiş. İsrail'in savaşı bir beraberlikle sona erdirmesi değil, zafer kazanması gerekir diye de konuşmuş. İsrail ordusu radyosuna açıklama yapan İsra, e, İsrailli bakan, e, İsrail İskan Bakanı, şehircilik bakanı olsa gerek. E, İsrail İskan Bakanı Yoav Galant da Gelecek ilkbaharda Hamas ile savaşa hazır olmalı ifadelerini kullanmış. Alan bu gibi çatışmalarla ilgili tarafın tüneller kazan ve İsrail saldırılarını sürdürmek için roketler üreten Hamas olduğunu ileri sürmüş. Hamas konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmamış. 14 saldırı 3 Filistinli yaralı deniliyor. Bu haberin içerisinde aynı zamanda. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail ordusunun dünden bu yana Gazze'ye 14 geçtiğimiz günden bu yana Gazze'ye 14 saldırı düzenlediği bu saldırıda 3 Filistinli'nin yaralandığı çok sayıda binanın zarar gördüğü bildirilmiş. Henüz saldırı üstlenmemiş ama e, orada temaslarda bulunan Nabi Avcı'nın bir açıklaması var. E, Nabi Avcı ile İsrail Turizm Bakanı Yariv Lev'in e, Televiv'deki kongre merkezinde görüşmelerine başlamışlar. Bir gazeteci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili son saldırılarıyla ilgili Batı ya da Yahudi yerleşimlerini meşrulaştıran bir kanunun dün gece İsrail parlamentosundan geçerek yasalaştığını hatırlatması ve değerlendirilmesini sorması üzerine bakan şunları söylemiş. Gazze'ye ilişkin Hamas tarafının ben Televiv'deyken böyle bir şey kalkışacağına ihtimal vermiyorum. Tabi Türkiye'ye döndükten sonra bunun aslını esasını ayrıntılarını öğrenme şansımız olacak ama şunu söyleyeyim biz bu tür şey biz e, biz bu tür şeyler olmasın diye bugün buralardayız diye konuşmuş. Aynı zamanda Nabi Avcı e, henüz üstlenen yok saldırı ama yapılan e, açıklama bu şekildeydi. Nabi Avcı tarafından hürriyette var e, bu haberin Nabi Avcı'nın açıklamaları şiddetle kınayan Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail'in kararını şiddetle kınayan bir açıklama da yapmış. Bundan da bahsediliyor. Ben Varkan Hamas vuramam diyorlar. Tatiline iddia girmişler aynı zamanda Avcı ile diğer bakan Levin. İddianın nedeni Avcı'nın söz konusu kararı yüksek mahkemenin bozacağı Levin'in ise bozmayacağını düşünmesi. E, bu galiba iddiaya girdikleri konu İsrail'in Batı şeriyedeki yeni yerleşimleri. Yüksek mahkeme kararı bozar ise İsrail'e bakan Avcı İsrail'de tatil içine arayacakmış. Bozmaz ise bu kez avcı Levin'e Antalya Kemer'de tatil ısmarlayacakmış. Levin balayını Kemer'de geçirmiş. Aynı zamanda iki bakan turizmin arttırılmasında konuşmuş. Türkiye'nin hedefi kriz öncesi gelen 600 bin İsrail turistin üzerine çıkılmasıymış. Herhalükarda. Kazanan iki ülke oluyor. Birisi turist gönderiyor. Turist, diğeri de turist alıyor. Ee, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim merkezleri üzerine böyle bir iddiaya girilmiş. İlginç. Kazanırlarsa eğer İsrail'deki bu yerleşim, daha doğrusu İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'daki yerleşim, e, yerleşim yerlerinin onayı mahkeme tarafından çıkarsa, bozulmazsa, İsrail... E, Nabi Avcı İsrail'de tatil yapacakmış eğer bozulma, bozulursa da İsrailli Bakan Türkiye'de tatil yapacakmış böyle kazan kazan durumu da var karşılıklı olarak mı yapacaklar tatilleri bilmiyorum ama durum böyle ee, diğer gazetelere bakalım İsrail'deki bu olaydan bahsediyorlar mı diye. Hükümete yakın olarak gazeteler olarak nitelendirdiğimiz gazeteler bugün bahsetmiş mi? Bu haberden İsrail'in e, yaptığı son hava saldırılarından. Yeni Şafak gazetesinde var. İsrail'in yeni işgal planı devirilmiş e, Aynı zamanda e, İsrail parlamentosu bir yanda Gazze'ye babalarken Batı şeriyadaki 4000 konutlu yerleşim birimini öngören yasa tasarısını onayladı bu Batı şeriyanın %62'sine tekabül eden bir alanı işgal etmek demek. İşgal etmek İşgali manasına geliyormuş. Evet işgali manasına geliyormuş. Nabi Avcı ile alakalı bir şey yok. Putin'in Türk akımını imzaladığına dair haber var ama. Ee, bu var. Star gazetesine bakalım. Gazze saldırılarından bahsediliyor mu? Hmm, Star gazetesinin ilk sayfasında Gazze saldırılarından herhangi bir haber yok. Öğrencilere hediye bisikletleri satışa çıkarmışlar ama bundan bahsediliyor. Yok İsrail'in Gazze saldırısından ve yerleşimlere dair olan haberden herhangi bir iz yok Star gazetesinde. Akşama geçelim. Akşamda da hmm. Hmm. yok. Evet akşam gazetesinde de yok İsrail'in bu saldırısı. Sabah gazetesi bugün yok galiba var mı? varmış sabah gazetesi de var. Sabah gazetesine de son olarak bir baktıktan sonra İsrail'in bu saldırısı ve verdiği kararı var mı diye. Ardından kısa bir ara verelim tahmin ettiğiniz üzere. Sabah gazetesinde de yok. Acaba Nabi Avcı orada da ayıp olmasın diye mi yapıyorlar bunu bilmiyorum ama... ...böyle büyük bir haberi vermemezlik etmezdi normalde bu gazeteler. Belki de zamanlar değişmiştir. Biz farklı yerden okuyoruz haberleri. Kısa bir ara verelim ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Açık Gazete Andarmavarştay'ın <gülüyor> parolem Ab in den Orient Express Mann redet schuldig in den Orient Express Als ob das die Die Lösung sei. An Dharmawarten ab in den Orient Express. Das ist der neueste Tukinwitz. Hast du nicht leise mitgelacht? Hast du nicht selber mitgemacht? Du schweigst und andere werden laut. An der Mauer stehen Parolen ab. Bin den Orient Express, Freunde wischen weg Denn Hass. Glauben nur was die selber sehen. Wollen mit uns zusammen gehen? Schreiben auf ein großes Band. Komm, lass uns aufhören hass zu verbreiten in kleinen Schornstein zusammen. Bırakalım nefreti körükleyip durmayı Uyangın büyümesin Cem Karıca'dan dinlemeye devam ediyoruz. Orient Express yine aynı albümünden Almanya'da çıkardığı dikana kanal albümünden Orient Express adlı parçayı dinledik. Çık devam ediyor. İlk yarım saat içerisinde bir Orta Doğu ve savaş bölgelerini, Afganistan'da içine alan savaş bölgelerini ufak bir tur yaptık. Şimdi Türkiye'ye geri dönelim. Ee, Türkiye'de en çok konuşulan konulardan bir tanesi yeni KHK. Olağanüstü hal kapsamında 686 numaralı kanun kararname ile 4.464 kişi memuriyetten atılmış. 16 kişi göreve iade edilmiş. 2 kişinin de öğrencilik statüsü geri verilmiş. İhraçların dağılımı şöyle diye yazıyor. Jandarma genel komutanlığından 893 kişi. Emniyet Genel Müdürlüğünden 417 kişi. Milli Eğitim Bakanlığından 2.585 kişi. Yargıtay Başkanlığından 10, Yüksek Seçim Kurulu'ndan 10, Sermaye Piyasalar Kurumundan 1. Sonra devam ediyor, uzun bir liste. Ee, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nden TOKİ'den 2, TRT'den 88 kişi e, işten atılmış. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 2 kişi, Avrupa Birliği Danışmanlığından 3 kişi, Dışişleri Bakanlığından 48 kişi. En yüksek rakamlardan bir tanesi de burada. Ekonomi Bakanlığından 15 kişi, İçişleri Bakanlığından 49 Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 kişi Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 16 kişi, bakan bu arada e, yurt dışında onu da hatırlatalım ve Yüksek Öğretim Kurumu'ndan en fazla sayıda kişi atılmış, 330 kişi Cumhuriyet Gazetesi de bunu muhalif hocaları yeni KHK darbesi diye vermiş o hal kapsamında çıkarılan bu 686 sayılı KHK'yı e, resmi gazetede yayınlanan kısmıyla vermiş detaylarından bahsediyor. İhraç kararları yine en çok eğitim alanında olmuş. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 2585 öğretmen ile 330 üniversite öğretim üyesi ihraç edilmiş. İhraç edilenlerin birçoğunun eğitim sanayi üyesi olduğu öğretmenler ve barış bildirisine imza atan muhalif hocalardan seçilmesinin de dikkat çekici olduğu belirtiliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde. Atılanların arasında Türkiye'nin önemli akademisyenleri ve profesörleri de bulunuyor diye yazıyor. Bu akademisyenler arasında Marmara Üniversitesi'ne verdiği hukuk dersleriyle bilinen bir gün gazetesi yazarı Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu da yer alıyormuş. Kanun Hükmünde Kararname'yle Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 13 akademisyen atılmış. Atılan akademisyenler arasında Profesör Doktor Nur Betül Çelik, Profesör Doktor Mine Gencelbek, Funda Başaran Öz, Özdemir Funda Şenol Cantek Profesör Doktor Ülkü Doğanay ve Aylin Ay Ay Aydoğan'da bulunuyormuş bu isimler verilmiş ee, Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde akşam Sa geç saatlerde gelen haber olduğu için çok detaylar e çok fazla bir detay yok e ama bugün eğer e bir aksilik olmazsa son yarım saat içerisinde bu durumu biraz daha detaylı olarak Konuşabilme fırsatı bulacağız. Türkiye'de devam edelim. E, referandum tartışmaları devam ediyor. Yıldırım'dan hayırcılara yine terörist haftası denilmiş. Cumhuriyet gazetesinde aktarmak gerekirse. Başbakan işlerinin kavga olmadığını söyledikten sonra kim hayır diyor? PKK'nın sözde yöneticileri FETÖ'nün kaçak terörist sürüsü demiş. Başbakan Binali Yıldırım referandum sürecinde en önemli işlerinin her... Evet ile bir gönül kazanmak olduğunu, işlerin kavga olmadığını söylemiş. Ardından da bunları söylemiş. Bunların hayır dediği yerde biz zaten dünden evet diyoruz. Başka bir hayır kampanyası HDP ve CHP. Belli ki CHP sırtını terör örgütüne yaslamış. HDP'nin kayına binmiş vaziyette diyor konuşmuş. Başbakan. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığını yitirmesinin... Asıl çift başlığı ortaya çıkaracağını söylemiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanın hem başbakan hem hem başkan hem de parti başkanı olacağına dikkat çekmiş ve bu değişiklikle çift başlığın anayasal kurum haline getirileceğini söylemiş. Değişiklik terörü, işsizliği, komşularla ilişkileri, ekonomiyi düzeltecek mi diye sormuş. Hayır diye cevap vermiş. Bunları düzeltmeyecek. O zaman biz bu referandumda ne yapmalıyız? Hayırlarımızı çoğaltmalıyız diye konuşmuş. CHP lideri Türkiye'nin bir maceraya sürüklenceyenden bahsetmiş. Örnek olarak Hitler'i vermiş ve büyüklerine ihanet ediyorlar diye de konuşmuş. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin de Erdoğan'ı seçtiğinden bahsediliyor. Milliyetçi Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli başkanlık ve Erdoğan desteğinde sınır tanımıyor diye verilmiş Cumhuriyet Gazetesi'nde. Bahçeli eğer Perinçek ve hayırcı yoldaşları Erdoğan hayırcı yoldaşları ile Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa kesinlikle ve istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli diye konuşmuş. Hayır istifaları var aynı zamanda. Perinçekten de Bahçeli'ye yanıt varmış. Erdoğan seçen zaten bizi seçer demiş Perinçek'te. De. Bahçeli'nin sözlerine verdiği yanıttaki ifadeleri tartışma yaratmış. Çinde bulunuyormuş. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında kendisi ve partisi hakkında kullandığı ifadelere yanıt vermiş. Perinçek, evet diyenlerde, hayır diyenlerde bu toprakların insanıdır bir tercihten bahsetmektedir, bir tercihten bahsetmektedir MHP'nin Genel Başkanı demiş. Erdoğan'ı tercih etseler Doğu Perinçek'i tercih etmiş olurlar. Çünkü Erdoğan'ın başında bulunduğu Adalet ve Kalkınma Partisi birçok konuda Vatan Partisi'nin savunduğu siyasetlere siyasete gelmiştir diye de konuşmuş Doğu Perinçek. Daha önce bu ifadesini de kullanmıştı. MHP Genel Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı Erdoğu Perinçek'ler ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir seçim hakkımız olursa ki konuşması kendi partisinden de eleştirilere eleştirilere neden olmuş. Halaçoğlu konuşmuş. Bu konuyla alakalı MHP Kayseri Milletvekili Halaçoğlu ben de bir Türk milliyetçisi olarak ikisini de tercih etmediğimi ilan ediyorum demiş. Sebebi de bu anayasa değişikliğini millet için Cumhuriyet için, Türklüğün bekası için hayır diyorum. Sahi Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı neden her örnek o. Keşke bana Türklük de gelmeyin. Türk milliyetçiliğini ayaklar altına aldım diyen FETÖ ve PKK'nın kol kola diye devam eden bir Açıklaması var Yus Yusuf Hallaçoğlu'nun da. Hayır istifaları da yaşanıyormuş. Ee, yerel yerel örgütlenmelerde MHP Safranbolu ilçe yönetiminde bulunan kişilerden bazıları istifa etmişler. Hayır oyu için istifa ettiklerini bildirmişler. HDP cephesine bakacak olursak, kalan vaktimizde de e, hücresinin tozuyla grupta konuşmuş İdris Balüken, HDP Diyarbakır Milletvekili ...partisinin grup toplantısında konuşmuş... ...uzun ve zorlu bir ayrılıktan sonra... ...üç aylık tecrit uygulamasından yeni çıkmış olan... ...bir millet ve kelinin... Insanı, ...insanın tarifsiz duygularıyla... ...hepinizi selamlıyorum demiş. burada Bugün burada... ...grup konuşmasını benim değil... ...Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksek Dağı'nın... ...yapması gerekiyordu. Onların rehin... ...alınma sürecinden sonra... ...grup toplantılarını yapmak üzere görevlendirilen... ...Ayhan Bilge'nin yapması gerekiyordu diye konuşmuş tahliye edilmesinin ardından Bilgen ve Meral Deniz Beştaş'ın tutuklandığını anımsatan Balüken büyük bir burukluk içerisinde olduklarını da ifade etmiş HDP'ye yönelik büyük bir linç kampanyasının başlatıldığını belirtmiş bizler tutuklanırken yaygın medyada HDP'nin terör, e, terör operasyonu manşetleri atılıyordu ortada bir terör var doğru o terör HDP'den kaynaklı değil HDP'ye hedef alan linç etmeye çalışanların terörünün kendisidir demiş Demirtaş'ta ilgili iddianamenin tutuklanmasından 90 gün sonra hazırlandığına dikkat çekmiş Balüken. Demirtaş tutuklanırken ortada bir iddianame yoktu. 90 gün iddianame hazırlandı, bitti. Şimdi duruşma tarihi tutukluğun tarihinden 6 ay sonrasında atıldı. Bu taplanın kendisi bile son derece yakıcıdır demiş. Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu vekillerle ilgili başvuruları gündeme almamasını da eleştirmiş Balüken. Aradan geçen 3 aylık sürece her... E, Aradan geçen 3 aylık sürece karşın hala bir karar çıkmadı. Balbay kararı olarak kamuoyuna yansıtılan tutuklu vekillerin tahliye olmasıyla ilgili emsal kararlarla ilgili süreç gündeme alınmadı demiş. Dilek Hocalan da gözaltına alınmış. HDP Şanlıurfa milletvekili Dilek Hocalan hakkında Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü propagandası yapmak suçundan yakalama kararı çıkartılmış olduğu hatırlatılıyor. İtalya'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na giden HDP'li Hocalan burada polis tarafından gözaltına alınmış. Bakırköy adliyesinde ifadesi alınan Öcalan serbest bırakılmış sonra Öcalan gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurmuş 5 yıla kadar hapis ceza sistemiyle yargılanıyordu diye yazıyor ve Kemal Göktaş'ın haberine geçelim buradan attığı her adımı savcılık suç saydı diye söyleniyor Selahattin Demirtaş'tan bahsediliyor. Demirtaş'a 15 konuşmasıyla ilgili terör örgütü propagandası suçlaması yöneltilmiş. Tahliye beklenen duruşma referandum sonrasına bırakılmış. HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tutuklu bulunduğu soruşturmada Diyarbakır Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame de 37 yıl 10 aydan 276 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyormuş. Demirtaş hakkında istenilen cezaların büyük bölümü yaptığı açıklamalarla ilgili olmuş. Savcılık Demirtaş'ın 15 konuşmasıyla ilgili terör örgütünün propagandasını yapmak suçlamasını yöneltmiş. Savcılığın örgüt propagandası olarak gördüğü ifadeler arasında Demirtaş'ın HDP programında demokratik özellikliğin savunması, savunması Türkiye'nin PYD ile birlikte hareket etmesi gerektiği, Başbakana TV'de başkanlık ve özellik konularını tartışmaya çağırması ve Kürdistan ifadesini kullanması da yer almış. Savcılık ayrıca Demirtaş'ın çözüm süreci kapsamında gittiği kandilde PKK yöneticileriyle ilgili çek, beraber çektirdiği fotoğrafları da suç olarak görmüş. Sayısı suçlama vermiş. Bunların arasında Demirtaş hakkında suçu ve suçluyu övmek, halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik etmek, halkı kanunlara uymamaya tahrik etme, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek ve katılmak, suç, suç işlemeyi alenen tahrik etmek, halkı kanun, kanuna aykırış toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtmak, toplantı ve yürüyüşün zorla dağıtılması suçlarından da cezalandırılması istenmiş. Demirtaş'ın PKK yöneticisi olması suçlamasının dayandığı ise, dayanağı ise daha doğrusu, Demokratik Toplum Kongresi'ndeki yönetici sıfatıyla eylem ve işlemleri gösterilmiş iddianamelerde. İddianamede Demokratik Ko Toplum Kongresi'nin Abdullah Canan'ın söylemlerinde çözüm paradigmasının 3. ayağı olarak nitelendirildiği ve KCK'nın alt kolu olarak e, ortaya çıktığından bahsedilmiş. Böyle bir ileri sürüm var. ileri sürümü e, durumu söz konusuymuş. Yıllarca Diyarbakır'ın merkezinde binası olan DTK'nın çok sayıda sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındırdığından bahsediliyor Kemal Göktaş'ın haberinde. DTK'nın düzenlediği çalıştaya Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri Yasin Aktay Galip Ensarioğlu ve Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı olan Cemil Ertem de katılmış. Bu hatırlatılıyor. Yasin Aktay Yeni Şafak'taki köşesinde DTK'nın 2010 yılında düzenlediği demokratik özellik çalıştayının DTK'nın demokratik Özellik çalıştığı devletin ve Kürt, sorunun, Kürt sorunu konusunda militarizmden bir nebze temizleyerek siyaseti açmış olduğu alanın bir bakıma işlemeye başladığını gösteriyor de e, sözleriyle de ölmüş. Demirtaş hakkında 6-7-8 Ekim Kobane eylemleri nedeniyle olayları kışkırtığı iddiasıyla yapılan soruşturmadan ise suç işlemeye tahrik ve 2019 11 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlamasıyla 3 ila 5 yıl arasında hapis cezası isteniyormuş. İlk duruşmada Nisan ayındaymış. Demirtaş bu iddianaminin hazırlandığı davada tutuklu bulunuyor. Bir süre önce davaya bakacak olan Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP'li İdris Balukeni Anayasa Mahkemesi'nin Mustafa Balbay kararına dayanarak tahliye etmişti. Bu hatırlatılıyor. Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kararında kaçacağı yönünde somut şüphe bulunmayan milletvekilinin tutuklu yargılanmasının seçilme hakkını ve seçmenin de seçme hakkını ihlal edeceği değerlendirmesi nedeniyle İlk duruşmada Demirtaş'ın da tahliye edilmesi bekleniyordu. Ancak mahkemenin 2 Şubat'ta kabul ettiği iddianamede açılan davada ilk duruşmayı 28 Nisan'a bırakması Demirtaş'ın referandumdan önce özgür kalması ihtimali ortadan kaldırmış. Böyle bir durum söz konusu HDP cephesinde de detaylı olarak biraz bakabildik. Ve son olarak da bir dava haberi var. Ankara katliamının dünkü duruşmasında tanıklar ve ölenlerin yakınlarının anlatımları herkese ağlatmış. Mağdurlar saldırından sonra polisin ölü ve yaraların üzerine gaz bombası attığını yardım etmediğini anlatmışlar. Mahkeme sırasında Ali Can Uludağ'ın haberi Cumhuriyet Gazetesi'nden aktarıyorum ben de. Sanıklardan Mehmet Baraç'ın müştekilere attığı laflar salonu karıştırmış. Eşini kaybeden ve duruşmaya iki yaşındaki oğluyla gelen Nabile Ozan ee, polis tarafından tartaklanmış. Sanık avukatları da polislere polislerin kendilerine küfür ettiklerini siz teröristsiniz diyerek ailelere saldırdığını ve coplobu vurduklarını iddia etmişler. Avukat Bek 10 Ekim günü yaşananların bir benzerini yaşadık diye de söylemiş. Bir açıklama yapmış. Bu Cumhuriyet Gazetesi'nin aktarabilme fırsatı bulduk bu haberleri de. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından Cengiz Aktar'la beraber Türkiye'nin ve ...dünya'nın gündemini tutmaya neler olduğuna bakmaya bu gündem içerisinde devam edeceğiz açık gazte nereye doğru Cengiz aktarlı geleceğe bakışlar Günaydın Cengiz Bey Günaydın Can ee, bugün madrayımızda yok Madre gene, galiba Evet Peki, e, pek çok e, konu var içeriden dışarıda yoğun bir gündem var evet. ben, bu kardak meselesinden başlayalım diyorum Lütfen. dünya kardak e, neredeyse her gün bir itiş-kakış oluyor orada ve e, yani geçen hafta da e, altını çizdik e, Bu yani Yunanistan'la Türkiye arasındaki ilişkiler iyice gerildi ve bardak tuz biber ekti tabi ama bir sonuç bu sekiz firari askerin iade edilmemesiyle alakalı olduğu düşünülüyor. Uluslararası gözlemcilerdeki umumi gözlem bu. Evet. Fakat çok tehlikeli zira bu Allah muhafaza bir, bir yani bir teslim olsa yani iki iki e, oradaki uçunbot ne seçti işte sahil güvenlikçiler birbirlerine girseler ve e, e, zayıf sürerirse ve o altı başını götürse e, iki ülke arasında yani 96'da olduğu gibi bir sıcak sürtüşme e, hasıl olsa bunu durduracak bir üçüncü taraf yok artık dünyada hmm. herhalde en tehlikesidir en, en işin en tehlikeli yanı da bu yani Amerika Birleşik Devletlerinin hali meydanda geleceğiz şimdi oraya ama yani NATO'nun da bir şey yapacağı yok yani işte herhalde sert bir kınama olur ama onun dışında. Yani kimse müdahale etmez. O yüzden çok tehlikeli. Tabii Kardak tek başına bir sorun değil. Kıbrıs meselesi. Dün Kakaçe Cumhurbaşkanı Akıncı açıkça yani ilhakın zarar vereceğini söylüyordu. Yani evet. ilhakın yani Türkiye tarafından Kankateci'nin ilhakından söyleniyor. Bunu bu seviyede dile getirilmesi yani ilhakın geçen hafta bahsettiğini biliyorsun hatırlıyorsun. Evet. Son derece endişe verici yani yani peki iş kadar gelmiş ki Kankateci Cumhurbaşkanı bu konuda bir görüş bildirmek durumunda Böyle bir ihtiyaç hissediyor. Ee, buna tabii e, e, işte bu asker ya e, askerler meselesi e, ekleyince ortaya bir kapkara bir tablo çıkıyor. Yani bugüne kadar e, yani no war no peace dedi yani ne savaş ne barış böyle bir modus e, vivendi ile yürüyen ilişkiler e, hızla e, bir e, krize doğru gidiyor iki ülke arasında. Ee, tabii bu e, Yunanistan'ın e, içinde bulunduğu iktisadi durumu da olumlu etkilemiyor. Diyeceksin ki Türkiye'nin içinde bulunduğu iktisadi durumu etkiliyor. İyi etkiliyor mu? Tabii ki etkilemiyor. Dolayısıyla yani iki, e, iki sorunlu ülke hep böyle olur zaten. İki sorunlu ülke birbirine yetişiyor. Ee, bakalım nereye gidecek bu iş tabii. Ee, dediğim gibi Amerika Devletleri'nden medet ummamak lazım burada ki. Ee, Kimsenin kimseye hayrı yok artık öyle bir dünya. Cengiz Bey, geçtiğimiz evet. sene Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex ve NATO'nun o olduğundan bahsediyorduk. Mültecileri geri çevirmek için onların yardımı dokunmaz mı? <gülüyor> Kardak'ta dokunacağızı sanmıyorum <gülüyor> açıkçası. Ee, gelelim e, yurt dışına buradan yani zaten yani, birebir yurt, yurt dışı değil tabii bu mesele. Kardak meselesi Yunanistan, Türkiye'ye ilişkiliyor. Yurt dışında bu Trump kasırgası mı diyeceğiz artık. Yani dinmek bilmiyor. Ama toplumda çok ciddi bir tepki var. Yani denge ve denetleme mekanizmalarının nasıl çalıştığını görüyoruz. Ve başta yargı tabii. Çünkü kuvvet denilen medya yani resmen savaş açmış durumda Trump medyaya medyada Trump'a haliyle evet. yani medya dediğimiz böyle sıradan yayın organlarında değil yani Washington Post New York Times falan ve bilimum işte New Yorker bu falan hepsi hakikaten bunun yani bu olup bir bitene hayret etme aşaması geçildi artık yani bu olup bir bitene son derece kritik bir gözle yaklaşıyorlar. Ee, ve devamlı engelleniyor yani bu işte Türkçesiyle kanun hükmünde kararnamelerle executive order denilen e, e, yönetmeye kalktı koskoca ülkeyi ve çuvaldır yani en azından şimdilik. E, bakalım ne olacak yani kendi atadığı adamlarla yani İçişleri Bakanı'yla mesela, Emniyet Güvenlik Bakanı veya sekreteri diye geçiyor. Tersi ters Düştü. Ee, Trump ee, çok e, endişe verici yani hem e, Amerika'nın e, yani kendi iç politikaları açısından hem e, dünya açısından çünkü evet. Amerika herhangi bir ülke değil yani orada alınan kararlar e, herkesi etkiliyor. Nitekim e, bu vize e, yani 7 e, Müslüman çoğunluklu bir ülkeye koyulan vize e, meselesi bütün dünyayı etkiledi. E, devamlı tweet atıyor biliyorsun. E, ve o attığı tweetlerin artık yani, yani zırva e, derecesinin e, sınırı yok. Yani sky is the limitler, yani gökyüzü herhalde <gülüyor> sınır. Dolayısıyla sınırsız. Yani bu e, çok e, tuhaf bir dönem hakikaten e, herhalde Amerika Birleşik Devletleri böyle bir başkan görmedi yani Bush ve Reagan'ı aratacak ayarda ki onlar da alım şahın başkanlar değildi ama hiç olmazsa etrafındakileri dinlerlerdi yani alay konusuydular ama yani bunun gibisini görmedi kimse bakalım bu işin sonu nasıl bitecek. Yani her yani şimdiden impeachment'tan, yani işte yüce divandan ve yani işten el çekdirilmesinden falan söz ediliyor. Da adamın çiçeği bununda yani bir al olmadı, değil mi? Evet. 20 <gülüyor> ama yani Çık olacak mıydı? Evet, o işten çektirildiği zaman yerine gelecek insanlar da ondan çok farksız olmayacağı için bu konuyla alakalı ya pek fazla umudu da yokmuş insanlar. Sistemin adamları, bu evet. yani sistemin adamları bir şekilde yürütürler e, işi e, götürürler yani orada. Kendi başına çalışan bir sistem var yani. Ama e, bu sistemin çalışmasını engelleyen bir başkan halini almış vaziyette. E, o yüzden e, yani eğer onun başına bir şey gelirse başkan yardımcısı başkan olacak malum. Yani insanlar adını bile bilmiyor o adamın zaten. <gülüyor> kim olduğu belli değil. Hiç ortalıkta yok. Ama yani bir, bir kaos hakim bakalım e, bu işin sonu nereye? varacaktır. E, büyük bir soru işareti. Cengiz Bey bir soru e, işaretinde ben İsrail ile ilişkiler, e, Türkiye ile ilişkiler, Avrupa ile ilişkiler yani say say bitmez. Her tarafa bir çomak sokulmuş vaziyette ve bir şey söyleniyor onun tersi yapılıyor. Ondan sonra o, o, o yapılanın tekrar tersi yapılıyor. Tam bir kaos ortamı ve evet. e, bu kaos ortamından faydalanıp karar alan e, ve e, yürüyen ülkeler var mesela İsrail. Evet. E, İsrail'de e, bu e, özel e, silistinlere ait özel mülkiyete el konma e, konusunda bir e, yani bu, bunlar meşrulaştırıldı diye yasa çıktı alelacele malum. Bu epeydir bekletilen bir yasaydı ama sonunda meclisten çıktı bir. E, o arada bir e, e, hükümetin yani Türkiye hükümetinin bir bakanı ziyaretteydi. Haberin var mı? Evet efendim, e, yayında söylemiştim ama evet. şimdi isim gelmedi aklıma, kusura bakmayın. <gülüyor> evet, Nabi Avcı oldu. Nabi Avcı, evet. evet. Turizm Bakanı, büyük bir tabii. Bu Trump meselesini geçen hafta da söylediğim gibi daha çok konuşacağız herhalde. Türkiye'nin, İsrail'in, e, onun bunun ama e, yani kimsenin beklenişsini karşılayamayacak veya tam anlamıyla karşılayamayacak gibi duruyor e, bunlar şimdilik. Hı hı. Yani Rusya ile ilişkiler konusunda falan yani kafalar çok karışık ve e, işin e, ehli yani oradaki teknik e, bir büro, ekipler bürokratlar davetine el atabilmemiş değil. Evet. Daha neler duyacağız, göreceğiz yani. Bir sorun var, müsaade evet. ederseniz, Trump'la alakalı. Hı hı. Şimdi e, özellikle Batı'da konuşuluyor bu. Amerika sonrası Avrupa Birliği, post Amerika e, Avrupa evet. Birliği, Avrupa diye konuşuluyor. Hatta eski Alman İçişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, 20. yüzyılın sonu, 20. yüzyıl gitti şeklinde nitelendirmişti Trump'ın gelişini. Yakın zamanda Fransa'da şimdi seçimler var, Almanya'da seçimler var ve Hollanda'da seçimler var. Birçok aday da bu yabancı düşmanı olan söylemden etkileniyor. Avrupa'nın geleceği hakkında doğrudan bir etkisi olabileceğini düşünüyor musunuz? Şu andaki değişiklikten farklı bir şey olabilecek. Zaten. Yani bu Tabii. geçen bunu ne kadar vurgulasak yeridir. Trump ilk defa 1950'den bu yana ilk defa Avrupa Birliği konusunda yani birliğe karşı Avrupa'nın birliğine karşı e, bir e, söz söylemiş başkan evet. e, olarak tarihe geçti. Yani çok böyle bir şey 1950'den bu yana. E, bu, bu çok büyük bir yenilik. E, Brexit konusunda söyledikleri, Brexit'in iyi bir şey olduğu, daha Avrupa birliğinin birliğine Avrupa'nın birliğine bir, doğrudan bir laf etmedi. Ama Brexit'in iyi bir şey olduğunu söyleyerek e, haliyle dolaylı olarak onu demeye getirdi. Şimdi bunun karşısında Avrupa'da bir e, yani bayağı e, derin bir tartışma başladı. Yani her e, yani hem toplum hem e, yöneticiler e, seviyesinde bu değerli bir tartışma. Yani Avrupa artık e, herhalde Schuman'ın kastettiği de o. Yani Avrupa artık kendi göbeğini kendi kesmesi gerektiğini anlıyor. Yani bu NATO için de geçerli. Bu yeni tabii. Ee, yani birlik olacaksak bugüne kadar olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin gölgesinde ve himayesinde bir birlik olmamız artık mümkün değil. Evet. Ee, ön kabulü yerleşiyor. Ee, bu çok güzel bu. Uzun bir süreç bu da yeni başlıyor ama bu hayırlı bir şey aynı zamanda da e, izleyip göreceğiz tabi. E, diğer konu adını ettiğin e, o yani bu, önce Hollanda sonra Fransa ardından Almanya seçimlerine bu Brexit artık artık Trump e, dinamiği nasıl yazacak Bu da bir soru işareti gibi duruyor ama benim şöyle bir öngörüm var yani kütü Avrupasında. etmemek lazım Hollanda tabi iyi bir örnek değil Hollanda'da e, ciddi bir faşist dalga var e, bakalım ne olacak o aslında ilk test orası olacak ama Fransa'dan e, yani seçim öncesinde ve ön seçimlerde gelen e, çıkan sonuçlar e, hiç de öyle brexit yanlısı veya e, yani e, işte Avrupa'nın dağılması veya e, e, Trump'a benzeyen e, bir başkanın e, e, dört nala gelmesi falan böyle bir şey yok. Yani çöpenden hmm. bahsediyorum. Oyu yüzde yirmi takılmış, kalmış. Hatta benim şöyle bir e, e, beklentim var. Biraz e, ütopya ama olsun. E, belki ikinci tura bile kalamayabilir. Bu e, ne pen marinne işte e, de imkansız değil yani Macron ve e, Hamon yani iki sosyalist parti çıkışlı biri e, yani il, ilginç bir şekilde sağı temsil edecek e, halbuki sosyalist parti ve Macron e, diğeri de solu temsilen e, ikinci tura kalabilirler belki e, diyorum. E, bakalım ne olacak daha e, yani ne kadar var bakalım halde? İki aydan fazla var ben Nisan e, sonuna doğru. E, bir diğer e, gelişme yani bu faşist e, amiyane tabirini suçu idarelerin e, e, galabe çalıp çalmayacağı konusunda bir gelişme daha var. Onun gözden kaçmaması gerekiyor Romanya. Romanya. Yani Romanya'da biliyorsun daha hala millet sokakta, buz gibi havada 500 bin kişinin nünayişlere katıldığı söyleniyor ve bitmiyor. İstifa istiyorlar. İhna olmuyorlar, hı hı. hükümet işte tamam merak etmeyin falan diyor ama bu yolsuzlukların meşruiyeti yasası diyorum ben buna. Ee, ve bu herhalde e, e, hükümeti, ya hükümetin istifasını getirecek ya da bir şekilde bu e, yasayı geri çekecekler. Yani burada bir, e, e, bir e, büyük bir şey görüyorum. Yani yeni bir dinamik görüyorum burada ki yani Romanya biraz kendisiyle hesaplaşıyor. Ya 89'dan bu yana görülmemiş bir, bir bir bir dalga bu. ve hayırlı bir şey yani. Evet. Dolayısıyla sadece yani, pek çok insanın hızla e, Vardığı sonuç yani işte önce Brexit sonra Trump ondan sonra Le Pen efendim öyle gidiyoruz. Avrupa dağılıyor şu bu falan ya yani bu bu bu bu kadar da otomatik değil. E, yani işler e, yani, böyle artı arta e, fasistlerin <gülüyor> dünyasına e, evlenmiyoruz. Yani işler o, o illaki o yönde gitmiyor. O kadar karamsa e, bütün olmayı bütün gerekiyor. kenara not, o, not etmek gerekiyor. Çok değerli çünkü bütün bu e, kimsenin beklemediği e, e, gelişmeler mesela Romanya e, mesela özellikle altını çizmekte fayda var. Evet, fayda. Ee, bu son olarak bu daha var değil mi? Biz birkaç dakikamız. Evet. Ee, bu varlık fonu meselesinden söz etmek gerekiyor. Ee, dire gündeme düştü. Kimsenin bilmediği bir konu bu. Ee, yani Türkiye'ye çok iyi zaten yani işte, teknik bir mesele. Ama önemli ee, bunun üzerine e, herhalde daha çok konuşacağız ee, çoklu hazine e, e, de, denilen e, bir yapı ee, şimdi bu kalan 5-6 dakikada bunları anlatmakta e, bunu anlatmak mümkün değil tabii ama dediğim gibi daha çok konuşacağız ee, bir kere ilgilenenler 3 tane yazarın çalışmalarına göz atabilir. Onu en baştan söyleyeyim. Çiğdem Toker Cumhuriyet'te artık devamlı bu konuyu işliyor. Yalçın Karatepe iktisatçı eski dekan Ankara Siyasal Bilgiler Dekanı. E, o da bu konuda iki makale yazdı yanılmıyorsam. Ve Mahfi Eğilmez kendi e, blogunda e, iki tane e, yanılmıyorsam yazısı var. Bir, biri daha eski ama yani Varlık Fonu'nun ne anlama geldiğini anlatıyorlar. Şimdi kısaca e, e, bugünlük e, şu bilgiyi vermekle yetinelim. Birincisi bu e, e, cari fazla veren e, ülkelere mahsus bir şey bu. Yani Türkiye cari açık veren bir ülke, bu cari fazla veren bir ülkelere mahsus. <gülüyor> Orada bir absürt bir durum var bir kere. İki çeşit ülke var. Birisi petrolcüler, gazcılar yani bunların, bunlar devamlı fazla veriyorlar. Yani işte Suudlar, Kuvvet, Katar, e, Rusya, e, Norveç falan. E, bunların bu e, e, varlık fonları var. Rusya'nınki öyle ciddi bir şey değil tabii. Ee, ama e, e, en, en önemli fonlar e, bu ülkelerden e, bu ülkelerde mevcut. E, mesela e, en revaçta olan e, en büyük fon Norveç'inki. E, 850 milyar dolarlık bir fon mesela. Hı hı. E, bir de bu e, ihracatçı ülkelerin e, yani onlar da cari fazla veriyor malum işte Singapur, Hong Kong falan ama onun dışında Çin e, gibi ülkelerin e, e, varlık fonları var. E, Çin'inki de zaten 810 milyar falan civarında. E, o da ikinci Norveç'inkinden sonra. Yani e, bir kere cari fazla vermek gerekiyor. İkincisi e, bu fonların amacı gelecek nesilleri, gelecek generasyonları'nın e, istikbalini garanti altına almak. Hı hı. Şimdi Türkiye'de yapılan, yani bütün elde ne var ne yok, yani bütün ailenin bütün e, mücerverini diyelim, e, o varlık fonuna istiklal işte, falan bu konu çok gündem çiziliyor. E, demek aslında e, o e, gençliğin gelecek nesillerin istihbalini garanti e, altına değil, e, tam aksine e, tehlikeye atmak anlamına geliyor. Evet. E, bugünlük şimdilik e, bu, bunun altını çizmekle yetinelim. E, ve e, böyle bir e, absürt durum var. Tabii e, kimse enayi değil. Herkes bunun e, nasıl işleyeceğini, neden yapıldığını e, tam referandum öncesi e, yani ve şirketler arası çok zorda olan şirketler var. Mesela bu varlık konuda e, transfer edilen şirketler arasında borçlu şirketler var. E, yani bunun tam bir e, şey yani burada da bir, e, bir, bir, bir, bir Türk tipi bir e, uygulama söz konusu ama e, bunu e, bunun yani kamunun malı olduğunu bütün bu dev, devredilen şirketlerin veya devredilen hazine arsalarının kamu malı olduğunu her zaman vurgulamakta fayda var. Ee, yani kamudan kasıt, yani herkesin evet. yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin e, malı bunlar. Ve e, bunlar e, ve bu, bu, bu, tasarruf ise yani bu konuda e, al, yani bu, bu mallar konusunda alınan kararlarda ise tamamen tek taraflı e, ve kimseye sorun, sorunmadan alınmış e, hiçbir istişare alınan süreçten geçmemiş kararlar. Dolayısıyla e, yani bu, burada devasa bir e, sorun e, bekliyor e, Türkiye'yi. Sanki diğer sorunlar yetmiyormuş gibi. E, ama e, devamlı altın çizdiğimiz anomi e, de böyle bir şey. Yani bir e, yani hukuk ekstra legalite yani hukuk dışılık alegalite ve böyle bir şey. Yani bu, bu, bu da iktiisa e, bu Anomi halinin herhalde en e, e, tehlikeli ve e, Hali şimdi e, bu ekonomi meselesi şaka değil e, burada yani her şeyin algısı yapılabilir. İşte evet'in, hayırın, işte başkanlık sisteminin yok, cumhurbaşkanlığı sisteminin rejim değişikliği. Şu bu, ama ekonomide ekonominin şakası yok. Yani nasıl dolar bozduranlar veya işte bu doların inmesi çıkması falan bunlar. Hard data dediğimiz yani bunlar ağır veriler, ağır roman gibi e, bunların e, yani bunların algısı olmaz yani bunlar ekonomi algıyla yönetilemez pek insanlar belki algıyla yönetilebilir ama ekonomi algıyla yönetilemez her veya geç bunların bir, bir dedili olacaktır diye şimdilik e, burada bırakalım. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz Cengiz Bey. İyi günler. Haftaya görüşmek tamam. üzere. Nereye doğru? Cengiz Akarla geleceğe bakışlar. Açık kaste. Eki sadi aşağıcena diye "Rainfall of Asa adlı parçayı dinledik. Cinder Corner Shop adlı gruptan aynı zamanda Cinder e, doğum günüydü bugün. 1968 yılında bugün doğmuştu. Biz de e, bu vesileyle ona günaydın deme fırsatı bulabildik. Evet, konuğumuz burada. Yasin Durak, hoş geldin. Hoş bulduk. Yasin Durak, e, Nido Üniversitesi akademisyeni, akademisyenlerindendi. Gidim, yerindendi. gidim. <gülüyor> evet,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 Erkan İbiç tarafından. Son KHK ile beraber. Evet dün akşamki KHK ile birlikte. Ve şu anda e, Mülkiye'de hoca kalmadı. Da, ne bilir? Yani mesela ya da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde sadece iki ya da üç tane hoca kaldı sanırım bildiğim kadarıyla. Ne Bölüm... yapacaklar şimdi? Şimdi arkadaşlarımızın istihdam durumu ayrı bir tartışma. Evet. Bir de bu hani bölümler mi kapanacak artık ne yapmaya çalışıyorlar? Hani böyle bir aydın katli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 Görevine, son, Görevine son vereceğiz diyordu. hani bundan sonra ona göre davranın diyordu. Hı, anladım. hani genelde herkese bu imzalatıldı falan. Yani imzalamayanlara da imzalamış sayıldı zaten. Çok ilginç bir şey. Tarihi neydi efendim? Tarihi tekrar. 16 Şubat. 16, 16 Şubat'ta Davutoğlu Başbakanlığında bunu yapmışlardı. Zaten hazırlanıyorlardı bu tasfiyelere. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Gökten bir anda darbe sonrası ne alakası Yok yok şey değil. değil yani. Biz 15 Temmuz sonrası bu sefer.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 Tam ben rakamları açıkçası vakıf değilim. Evet, yani geç gelen bir haberde evet, bu. Evet geç geldi. Ee, 330 akademisyenin ihraç edildiğinden bahsediliyor. Ve en fazla ihraç edilen akademisyen de yine aynı şekilde Ankara Üniversitesi'nde olduğu Üniversitesi söylüyor. Yani burada açıkça söyleyeyim hani adını almakta sakınca yok. Yani rektör Erkan İbiş. Kendisi evvelce e, sosyal demokrat. E, geçinen bir e, zatı muhteremdi. Fakat Hı -hı. zaman içinde saray iradesinin idaresinin...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 ...bunu da nasıl yapacağız... Yani ...yeni bir üniversite gibi bir şey mi açmamız gerekecek artık bilmiyorum... ...amaç ihraç edilen hocaların... E, ...orada derslerine... ...devam edebilmesi... ...ve öğrencileriyle iletişimini de ...bir de tabi sokak akademisi... Evet, ...sokak akademisine geçmeden önce evet. diğer şehirlerde... ...neler oluyor ondan bir fikir... ...diğer ben. şehirlerde de aynı şekilde dayanışma akademileri... E, ...açılmış durumda... ...Kocaeli'de bu arada ilk... ...açılan dayanışma akademisi... ...sanırım Kocaeli'deydi... ...Eskişehir'deydi... E,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 forum edasında hani biraz daha sıklaştırarak katılımcı sayısını artıracağız sa gibi bir yani var katılımcı galiba? sayısı zaten az değil yani hani şimdi 100 150 kişi geliyor zaten bir para bir amfiye zaten bir amfide 150 kişiyle ders yapıyorsunuz ders verenlerden bahsediyorum son KK'ya Ha yani beraber. son KK ile birlikte katılımcı sanırım artacak yani öyle görünüyor şu anda öngörmek zor. Yanı sıra ben dayanışma akademilerinin ve direniş biçimlerinin de değişkenlik kazanarak artış göstereceğini düşünüyorum.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 de e, referandum yaklaşıyor. Hı. Oldukça politize edilebilecek bir süreçten de... ...daha doğrusu politik bir süreçten de... ...geçmek zorunda kalacağız. Hı. Referanduma kadar. Bu konuyla alakalı olarak... ...senin görüşlerinde... ...dün konuştuğumuz üzere ufak bir aktarma fırsatı... ...bulabileceğimizi söylemiştik. Evet. Boykot genelinde. Ya sadece boykot... ...aslında şimdi... ...bu evetçilerde benim dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi aslında şey geliyor aklıma Per referanslı söyler Erkan Yolaç'ın evet hayır diye bir <gülüyor> yarışması. Yarışması <gülüyor> vardı hani İzmir marş şey Mehter marşıyla gelip İzmir marşıyla giderdi insanlar. İşte açıkçası son zamanlarda da İzmir marşıyla ilgili bir tartışma da çıktı. Ee, i̇şte türbinlerde hayır propagandasının bazı yerlerde İzmir marşı eşliğinde yapılması militarist bulundu bazı hı. çevreler tarafından. Ama temel beklenti de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 işte geçenlerde bir arkadaşımız yazdı, hani hayır demenin her biçimi hayırlara vesile değildir gibi bir yere vardırdı tartışmayı. Yani şimdi hayır zaten tek başına ne kadar hayırlara vesile? Yani hayır ne kadar? Yani hayırın kendisi bir manevra alanı. Zaten buradan ardından devam edeceğimiz şey. Bu arada ben Fikrim Beyanı, ben de hayır diyorum ama yani hayır zaten bir manevra alanı. Yani sonrasında zaten hani tüm politik e, kavgaya devam edeceğimiz bir süreç bu Geçik yani, gibi gibi şimdi boykotta da açıkçası çeşitli Hani sol sinik ya da sektör yani iki uğrak e, ta gruplarda boykot diyor yani çöm öğrenci tabiriyle hala oy vermeyi çöm öğrenci tabiriyle sistemi içi e, bulan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 ...detaylı bilgiyi nereden bulabilirler? Yani Sokak Akademisi'nin web sitesinde... ...Facebook adresinde... ...Twitter adresinde... ...hepsinde insanlar takip edemiyor. Dahası hatta şöyle de yapıyoruz... ...yani ders biter bitmez... ...videoları YouTube'a... E, evet. ...ekleniyor. Oradan da insanlar izleyebiliyor. Bu hafta canlı yayında olacak diye biliyorum... ...bildiğim kadarıyla periskoptan, Sokak Akademisi ya da... ...Facebook sayfasından da... ...takip edebilecekler insanlar...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 Çeşitli mahalle meclislerinin çoğu hala toplanabiliyor mesela birçok yerde. Yani hala varlar. Hı hı. Yani bu bu kalıntılar bile ne kadar işimize yarıyor bugün. Hani ve e, yanı sıra mesela yine o dönemde başlar mesela Ankara Çerçöp Çorbacılar diye bir grubumuz var. E, bu arkadaşlar çok sevimli arkadaşlar. Her pazar yerlerine gidip e, artık gıdaları alıp yıkayıp temizleyip onunla çorba yapıp insanlara dağıtıyorlar vedava onlar da mesela geliyor hani ee, ya bunların hepsi mesela daha yani gezzi direnişi ile birlikte oluşan aslında e, bir kültürel temayır diyebilirim yani evet. bu bir direniş kültürü hani aslında bu, bu, bunu sanırım e, canlandırmak hala daha e, imkanı olan bir şey ne kadar da hani hepimizin yüreğine kasvet sarmış olsalarda yani ne kadar ee, karanlığa boğulmuş olsak da ne kadar sokağa bile çıkma insanlar korkuyor olsa da hani dayanışmayla direniş mayalanır en azından insanların bir muhalif insanların birbirleriyle konuşmaktan vazgeçmemesi birbirleriyle buluşmaktan vazgeçmemesi bu süreçte elzem gibi görünüyor verimli bir mevsim olarak da aynı şekilde yani akademisyenler söylerim. için de aynı şey geçerli bu arada Anladım. çok teşekkürler Yasin Durak e, bugün teşekkür beraberdi. Ederim. Yasin e, KHK ile ilk işini kaybeden akademisyenlerdendi. NİDE Üniversitesi'nden aynı zamanda eski dostum sosyoloji e, öğrencileri kongresinde tanışmışlığımız vardır Yasin'le. Bu vesileyle de programın sonuna geldik. Son olacak par çalacağımız parça da e, Gaymen'den. Daha doğrusu Gaymen'in doğum günü e, Daft Bank grubunun e, ünlü kilisinden. Bir tanesi ama tipin hangisi olduğunu tabii ki kimse bilmiyor 1974 yılında bugün doğmuştu Gayman ya da Gaymanuel de Honem Cristo. bu vesileyle ona günaydın demek için Daft Punk grubundan Instant Crash adlı parçayla veda ediyoruz hepinize günaydın günaydın Çıkkastı